Hazreti Ömer vefat ettiği zaman bütün dini muamelesi yapıldıktan sonra her fani gibi onu da getirip kabre koydular. Vazifeli şahıs telkinini de yapıp cemaat dağıldıktan sonra Hazreti Ali Allahu veşe. Bakalım Ömer sual meleklerine ne cevap verecek diye merak ederek kabrin bir kenarına kimse görmeden çömelmiş, ...neticeyi beklemekte idi. Biraz sonra... ...beklenen melekler gelip... ...dünyadan gelen... ...herkese sordukları soruları... ...Ömer'e de... ...sormaya başladılar. Meleklerden biri... ...Rabbin kimdir? Nebin kim? ...diye sormaya başladı. Meleklerin bu sualleri karşısında... ...hiddete gelen büyük halife... ...kendisi başladı. Siz kimsiniz? Buraya nereden ve niçin geldiniz? Sizin derdiniz ne de beni gelir gelmez suale çekiyorsunuz diye sormaya başlayınca melekler onun diğer insanlar gibi olmadığını anladılar. Ve sorularına cevap vermeye başladılar. Biz yedi kat semadan buraya sana soru sormak için geldik. Bizi bu vazife ile Allah vazifelendirdi. Biz münker ve nekir melekleriyiz ve herkese aynı soruları sormak bizim vazifemizdir dediler melekleri sonuna kadar dinleyen Hazreti Ömer sorularına devam etti siz yedi kaç semadan geldiğiniz halde Allah'ı unutmadınız mı diye sorunca melekler kendilerinin vazifelerinin Allah'a ibadet etmek olduğunu ve unutmadıklarını söylediler Melekler bu cevabı verince Hazreti Ömer daha da kızdı ve şunları söyledi. Siz o kadar uzak yerden geldiğiniz halde Allah'ı unutmadığınızda ben iki karış toprağın altına girmekle mi Allah'ı unutacağım? Bir daha Ümmet-i Muhammed'e böyle çirkin surette gelmeyeceksiniz ve böyle yakışıksız sualler sormayacaksınız. Bakın şu anda sizi geri gönderiyorum. Sakın bundan sonra söylediklerimi unutmayın. Ömer-ül Faruk Hazretlerinden bu nasihatları dinleyen melekler bir daha ümmet-i Muhammed'e kötü surette gelmeyeceklerine ve onların memnun olması için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verip daha fazla üstelemeden Allah'a ısmarladı deyip Çekip gittiler Meleklerle Hz Ömer arasındaki Bu hadiseye şahit olan Allah'ın göz yaşlarına tutamaz ve Ya Ömer Hakikaten sen Ömer'i adilsin Hayatında Nematında Ümmete rahmet Senin Yine sensin der Ve ağlayarak ...kabri terk eder. Evet. Yine bir adamın oğlu... ...babasına itaat etmiyordu. Adam belki halife bir çaresini bulur diye oğlunu... ...halife Ömer'in huzuruna getirdi. Çocuğa, babaya itaatın faziletlerinden bahseden Hazreti Ömer... ...babana niçin itaat etmiyorsun dedi. Çocuk haset Ömer'i dikkatle dinledikten sonra ya Ömer babanın evlat üzerinde bu kadar hakkı var da evladın baba üzerinde hiç mi hakkı yok dedi. haset Ömer olmaz olur mu? Babanın vazifeleri de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Doğduğu zaman güzel bir isim koymak, dinini, diyanetini öğretmek, kitabullahı öğretmek. Daha sonra zamanı geldiğinde Müslüman ve iffetli bir hanımla evlendirmek diye saydılar. Bunları dinleyen evlat ya Ömer sorar mısınız babama? Bunlardan hangi birini bana yapmıştır dedi. Hazreti Ömer çocuğun babasına dönüp bu vazifelerini yerine getirdin mi diye sordu. Adam gayet mahcup bir vaziyette. Hayır ya Ömer, yerine getirmedim deyince halife çok hiddetlendi. Ve demek ki oğlun sana değil, sen oğluna isyan etmişsin. Bir de gelmiş, oğlum beni dinlemiyor diyorsun. Defol karşımdan. Diyerek adamı huzurundan kovdu. Evet. Ve Hazreti Ömer'in huzuruna bir hırsız getirdiler halife niçin hırsızlık yaptın diye hırsıza sordu o çaldıysam Allah'ın takdiridir Allah benim çalmamı takdir etmiş ki çaldım dedi halife Hz Ömer bu sözleri söyleyen hırsıza iki ceza birden verdi hem elini kestirdi hem de dayak attırdı Hadiseye şahit olanlar niçin böyle yaptığını sordular. O, hırsızlık yaptığı için elini kestirdim. Allah'a iftira ettiği için de dayak attırdım. İftira edenin hakkı dayaktır buyurdu. Evet. Ve Halife Hazreti Ömer Medine'nin etrafında dolaşırken Şehrin dışında bir çadır görüp yanına yaklaştı. Baktı ki bir kadın üç çocuk. Kadın ocağa bir tencere koymuş karıştırıyor ve çocuklarına biraz daha sabredin, şimdi yemek pişecek diyerek onları avutmaya çalışıyor. Onların bu yürekler acısı halini gören Hasret Ömer Beytül Maldan bir miktar erzak alıp. Ve sırtına yüklenerek bizzat kendisi getirdiği gıdalardan yemek pişirip, çocuklar yiyip de sevininceye kadar yanlarında kaldı. Kadın kendilerine bu iyiliği yapanın kim olduğunu bilmiyordu. Halifenin Ömer olduğunu duymuştu ama Ömer'in nasıl bir adam olduğunu bilmiyordu. Allah senden razı olsun. Bizim perişanlığımızdan halifenin haberi bile yok. Asıl halife olması lazım gelen sensin. Allah sana mükafatını versin ve seni layık olduğun makama eriştirsin diye dua etti. Kadının bu dualarını vazifesini yapmış olmanın Huzuru içinde dinleyen Hazreti Ömer hiçbir şey söylemeden ve kendisinin kim olduğunu bildirmeden oradan ayrıldı.